Genç Havan başlıyor. Genç Havan'ın sayın dinleyicileri merhabalar. Ben sunucunuz Metin Uyar. Bu programımızı tamamen biz eczacılık fakültesi öğrencilerine ve genç eczacılara adanmış bir program olarak düşünün. Bu programda iki konuğum olacak Olcay Meşe ve Murat Gümüş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 6.197'deki değişimleri konuşacağız. 6.197 eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanun maddesi en sonda 1953 yılında güncellenmiş bir kanun. O zamandan beri de bir takım değişmeler yapılmak istenmekte. Senelerdir üniversiteler, odalar, TEP ve daha pek çok kurum ve kişi bu kanun maddesinde değişimler iste, istediğini ve e, bunun içinde taslaklar oluşturduğunu söylemekte veya biz bunları görmekteyiz. Bu de bir taslak oluşturuldu ama bu sefer... Hakikaten değişim olacak gibi gözüküyor. Ee, değişimlerin bazıları çok güzelken, eczacılığın tanımının değiştirilmesi gibi bir, bir takım değişmelerde gençleri oldukça kısıtlayıcı ve kaygı verici. Öncelikle Murat, son durum nedir? Şu anda hangi komisyonda değerlendiriliyor? Meclisten ne zaman geçmesi bekleniyor? En son ee, bu TBMM'nin Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda geçtiğimiz Perşembe günü onay aldı ve genel kurul gündemine gidecek mecliste. İlk genel kurulda yarın saat üçte toplanıyor ama onda görüşülür mü bilmiyorum ama biz onu takip edeceğiz tabii ki. Ee, talep şu yönde 14 Mayıs eczacılık günü olduğu için 14 Mayıs günü e, muhtemelen resmi gazetede yayınlanacak gibi görünüyor eğer bir değişiklik olmazsa taslığın son halinde de giden halinde de bizim e, gördüğümüzden e, bir ufak tefek farklar var. Olumlu e, aslında e, değişiklikler İşte bunlar nedir işte e, ...iş yeri ile ilgili... E, ...çok net olmayan... ...ifadeler vardı. E, belki <gülüyor> öğrenci arkadaşlarımız... ...bilmeyebilir. İş yeri ruhsatı... ...2007 yılından beri çok önemli... ...bir problem eczanelerde. Çünkü normalde e, eczacılar... E, ...iş yeri ruhsatı almak için... ...ayrıca belediyeden... E, ...yani eczane açmak için... ...daha doğrusu ayrıca bir iş yeri ruhsatı... ...almalarına gerek yoktu. Bizim yönetmenimizde... ...vardı ama e, bu... Belediye, belediyelerle ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle bunu almak zorunda bırakıldı. Eczacılar ve muaf tutulan meslek grupları arasında sayılmadılar. İşte barolar, mali müşavirler gibi. Bunu değişmemişti ama şimdi bu bizim özel kanunumuzla bu değişecek. Ve bütün eczanelerin iş yeri ruhsatı almasına belediyeden gerek kalmayacak. Bu olumlu bir gelişme. En son hani bu son kamuoyundaki taslaktan... Farklı olan şeyleri geçeceğim kısaca. ...Tep yayınladı bunu Cuma günü kendi sitesinde. Muvaza ile ilgili bir madde vardı. Muvazalı olduğu tespit edilen eczacı 500 süreyle eczane açamaz diye bir madde ekliyordu. Bir cümle daha eklemiş ve burada muvaza'nın eczacılar arasında yapılmış olması halinde eczane açma yasağı... hepsinde hepsi için uygulanır diyor. Yani bu iki tarafı da bağlayan bir şey. Bu da iyi bir şey. Ee, bir de... ...hizmet puanı ile ilgili... ...bir şey, bir cümle koymuşlar. Hizmet puanı hesaplanırken de... E, ...ilçe kat sayısıyla... ...ilçede çalışılan yılı çarpıyordu. Şimdi birden fazla ilçede çalışmışsa... ...onları da topluyor. Onu netleştirmiş yani. O konuda... ...hani bu çok iyi mi... ...kötü mü o henüz... E, ...net değil tartışılabilir. Şimdilik e, durum böyle. Yani e, önümüzdeki... geçmesi planlanan bir yasa... ...o zaman bu <gülüyor> değil mi şu an için? Tabii tabii. Yani... E, ...şu haliyle yasalaşacak. Eğer... Meclis Genel Kurulu'nda önergeler gelmezse bir değişiklik olmazsa o anda son anda içine bir şey sokmasalar ki bu 2008 yılındaydı galiba son anda ortaklık evet. sokmuşlardı. Herkesin yine Türkiye Eczacıları Birliği'nin Sağlık Bakanlığı'nın mutabakata vardı bir metin vardı ve buna çok benzerdi. Orada son anda eczacı eczacı ortaklığını sokunca zaten işler karışmıştı ardından da. Büyük Eczacı mitingi yapılmıştı Ankara'daki kolej meydanında. Ama bu sefer öyle olmayacak gibi görünüyor ama tabii <gülüyor> ne zaman ne olacağı da çok belli olmuyor. Peki Olca'ya dönelim. Olca sen İstanbul Eczacı Odası Gençlik Komisyonu'nun başındasın ve İstanbul'daki gençliğin nabzını tutuyorsun diyebiliriz. Gençler nasıl bakıyor bu değişime? Gençleri rahatsız eden taraflar neler bu değişimin? Ya, i̇şin zaten sorunlu olan tarafı da biraz o. Ee, şimdi yasa sürekli gündemdeydi ben de öğrenciyken işte Murat'ın biraz önceki söylediği gibi 2008'de de yine aynı şekilde gündeme geldi. Ee, okuldayken çok fazla farkına varamıyorsun özellikle değişimlerin yani biz odayı e, gençlik komisyonuyla tanıttık. Odanın bilincini gençlik komisyonuyla üniversitelerde oluşturduk. Daha öncesinde öyle bir bilinç yoktu. Ee, şimdi biz biraz daha onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Gençler her defa e, eylemlerde olsun diğer tepkilerimizde olsun bize güveniyorlar o e, değişmez bir gerçek. Fakat bunda sanki biraz da bu Türkiye gerçeği çünkü e, işte bizi etkilemez. Sağlık alanı çünkü hep e, insanlar için vazgeçilmeyecek bir alandır. İşte doktorlarda da bu oldu bizde de aynı şey oluyor diğer sağlık gruplarında da olacak olmaya devam ediyor. Yani bu değişiklikler sanki bizi etkilemeyecek sanki birilerinin abartması veya işte Türkiye'deki siyasi tutumların belirli bir rant elde etmesi için e, gerçekleştirilen bir davranış gibi algılanıyor. O yüzden çok e, istediğimiz tepkiyi göremedik ilk başlarda ama şu anda e, yavaş yavaş hareketleniyor sanki tabi bunda hepimizin faydası var. ...bayağı mücadele ettik... Ee, ...hem gündüzleri çalışırken... ...hem daha sonra işte bir araya gelerek... ...toplantılarımızda... Ee, ...güzel bir tepki var... ...tabii istediğimiz kadar olmadı... ...her defasında da zaten bunu söyleriz... ...eylemlerde de olsun... ...genele yayılamıyoruz... ...çünkü... ...yine aynı şeyi söyleyeceğim... ...Türkiye'nin siyasi koşullarından kaynaklı... ...genel bir bıkkınlık olduğu için... ...herkes benden uzak dursun... ...ben karışmayayım... ...ne de olsa beni etkilemeyecek durumu... Peki lakin. hemen sorayım... ...bir kereliğe mahsus olarak etkilemeyecek galiba değil mi... ...şu anda eczacılık fakültelerinde i̇şte. okumakta... olan arkadaşların bir kere... Hı hı. ...sınırlamaya tabi olmaksızın... ...istedikleri yerde eczane açmakları var değil mi... ...şu anda yasada geçen şey bu... ...yani... E... O yüzden biraz aldatıcı bir cümle aslında oradaki. Yani hiç açmamaktansa bir kereye mahsus açmak şu anda yeni mezun olanları biraz daha cezbeden durum. Şimdi şöyle söyleyeyim aslında etkilenmeyecek bir grup yok. Yani burada bugün eczanesi olan eczacılar da etkilenecek. Fakültede okuyan öğrenciler de etkilenecek. İleride eczacılığı tercih edecek. Arkadaşlarımız da etkilenecek. Ee, tamamen etkisiz bir grup yok Sadece şöyle bir şey var ee, Bu sene fakülteye girecek olan Öğrenciler Eczacılık fakül e fakültesinde Okuyan öğrenciler ve Eczacılık yapma hakkını kazanmış Eczacılar bir defaya mahsus olmak Üzere eczane açma Ve e nakline dair sınırlamalara Takılmıyor yani ne demek bir kere istediğim yerde açabilirim Bir kez de nakledebilirim o anlam çıkıyor Burada bilmiyorum yönetmelikte Nasıl bir düzenleme olacak ama kanun bağlayıcıdır. Böyle bir anlam çıkıyor oradan. Bu hakka sahip. işte yine bir defa devretme hakkı var. Eczanesi olanlar da bir defa devredebiliyor ve nakilde sınırlamaya takılmıyorlar bir defa. Yani bir defa. Ya buradaki sıkıntı o zaman biraz da şu mu? Yani ben açtım, tutturamadım, hani devrettim olmadı ya da bir sonrakinde daha iyi bir şans yakaladım ama o ilçede bir kontenjan sınırlaması var bi bu düşünüle, düşünülebilir bir de e, yeni fakülteye girecek olanlar, 2013'ten sonra girecek olanlar için ciddi sıkıntılar var çünkü elimde İstanbul verileri var mevcut durumda pek çok ilçede zaten 3500'e bir sınırı çoktan aşılmış şimdi okuyorum verileri Kadıköy'de 1008 kişiye bir eczane düşüyor Fatih'te 1183 kişiye Şişli'de 1445 kişiye Bakırköy'de 1433 kişiye adalarda 771 kişiye bir eczane düşüyor ee, yine toplam 39 ilçenin 27'sinde e, 3500 kişiden çok daha az kişiye bir eczane düşüyor. O zaman 2013'ten sonra Eczacılık Fakültesi'nde okuyacak olanlar İstanbul'da eczane açamayacak mı? Ya da e, daha farklı şehirlerde eczacılık sektörüne başlamış ve taşıma haklarını kullanmış arkadaşlar İstanbul'a gelemeyecekler mi? Aynen öyle olacak. Ee, 2013 yılında fakülteye gireceklerden sonra... Farklı bir e, statüye sahip eczacı e, grubu gelecek. Bunlar e, sınırlamaya takılan hiçbir bölgede eczane açamayacaklar. E, Tabi durum böyle olunca muhtemelen puanları da düşecek eczacılığın ve profil ...değişmesi de söz konusu olacak... Ha ...bu meslek için nasıl olur... ...ne şekilde olur onu göreceğiz... ...ama bir fakültenin... ...puanının düşmesinin çok da iyi bir şey... ...olmadığı çok açıktır yani... ...şimdi... Tabi sınırlama birçok Avrupa ülkesinde, dünyanın birçok yerinde uygulanan bir şey. İşte ya nüfusa göre sınırlama yapılır, ya e, mesafe konulur. Ya da hem mesafe hem de nüfusa göre sınırlama bir arada uygulanır. Türkiye'de e, zaten e, Fransa'daki e, modeli şu an e, uyguluyor. Yalnız e, Fransa'da şöyle bir şey var. Şimdi ben... Fransa'nın bizim Eczacılar Birliği'ne karşılık gelen kurumunda bazı bilgiler aldım. Sitesinde var. Herkes açıp okuyabilir bunları. Fransa'da şu an 73.259 eczane var. Şu an dediğim aslında 2010 verileri daha günceli yok burada. 73.259 eczacı var ve eczacı sayısı bir önceki seneye göre %0.1 azalmış. Yani bizimki gibi işte 2004 yılında bizde 925'ti 11 fakülte vardı bugün 19 fakülte var ve 1509 kontenjan var ki şu an 7 fakülte daha kuruluyor resmileşti 2 fakülte daha açılıyor son 15 ayda 7 tane eczacılık fakültesinin açılması resmileşti. Yani bu çok... Tamam hani belki bütün fakültelerde... Böyle bir şey var. Belki hükümetin e, böyle bir politikası var. Her zaman e, alet ediliyor. Ama... Hangi meslekte bir sınırlama var? Hiçbir meslekte Hı. bir sınırlama yok. Ayrıca benim... E, başka bir ilçeye gittiğim zaman... Orada e, iyi koşullarda... E, yani mesleğimi sürdürebileceğimin de garantisi yok. Hani... Ben hep şuna takılıyorum. Şöyle bir algı var. Yani... Benim işte burası doldu, Yeni gelenler gelmesin. İşte siz gidin Anadolu'da, orada burada uzak yerde eczane açın. E madem cazip bir şey, niye siz açmadınız zamanında? Niye bizden önce siz gitmediniz? Sorusunu sormam, sormak gerekiyor bence. Çok da adil bulmuyorum. Sınıf yaratacak. Ee, 2013'ten sonra gelenler, girenler zaten ayrı bir sınıf olacak ve bu işte yerleştirme puanı e, tarzı Murat yerleştirme şeylerde... puanına gelmeden hemen Hı. bir şey söylemek istiyorum. Sınırlamayı aslında biz de destekliyoruz. Yoksa ...belli ilçelerde eczaneden geçilmeyecek. Ancak hı hı. E, burada bir samimi gelmeyen durum şu. Sürekli hı hı. senin de dediğin gibi yeni eczacılık fakülteleri tabii, tabii. açılıyor. Mevcut eczacılık fakültelerinin kontenjanları arttırılıyor. O zaman akıllara şöyle bir soru takılıyor. Bu sınırlamayla asıl yapılmak istenen ne? Perde arkası ne bunun? Şöyle şimdi e, bir kere şu söyleniyor madde gerekçilerinde Türkiye eczane sayısının çok fazla eczacı sayısının yetersiz olduğu ülkelerden birisidir diyor. Ya tamam eczacı sayımız çok olsun olsun da şimdi Fransa gibi değiliz ki. Yani eczacı sayısını sabitlemişler. İşte yedi farklı branş eczacılığı var. İşte sanayi eczacıları, tedarik zinciri eczacıları, biyolojist eczacılar, biyolog eczacılar bunlar analiz falan yapıyorlar. İşte ee, deniz aşırı ee, seyahat eden işte gemilerde görevli eczacılar ...işte e, serbest eczacılar... ...kamu eczacıları... ...serbest eczacılar ikiye ayrılıyor... ...işte eczane sahibi eczacılar ve... E, ...yardımcı eczacılar... ...vesaire... E, ...bunların hepsinin... E, ...planlı programlı bir şekilde... E, e, ...eczacılık sektörü içinde... ...yerleri sabit... ...yani kimse geleceğini bilmeden... ...eczacılık fakültesine girmiyor... Ama burada biz öyle bir gelecek göremiyoruz. Yani bizim eczacı sayısı, sayımızın yetersiz olduğunu düşünüyorlarsa... E, ...bu kadar eczacıyı nerede istihdam edeceklerini de bize açıklamalılar. Biz en azından bu cevabı hak ediyoruz. Yani bu yasa bugün bir oldu bittiye getiriliyor. Kesinlikle. Yani e, öğrencilerimizin bile e, hiçbir haberi yok ki bu şeyden... ...en çok etkilenecek olan onlarlar, onlar... En büyük kesmi bugün fakültede okuyan öğrenciler oluşturacak bundan 5-10 yıl sonra. Ve e, her eylemde en çok desteği yapan e, odalarının Türkiye Eczacılar Birliği'nin yanında olan da öğrenciler. En çok ses çıkaran ...en renkli görüntüleri imza atan... ...en yaratıcı olanlar onlar... ...bence bir haksızlık onlara yapılmış. Şimdi Olca'ya döneceğim... ...aslında gençlik <gülüyor> çok da hareketsiz değil... ...şu sıralar hareketlendi ve burada bir adaletsizlik var diye... Hı -hı. ...seslerini yükseltmelerinin de bir sebebi var... ...bu da geçişlerde... E, ...kontenjanda oluşacak boşluktan... ...hemen hemen hiç yararlanma şanslarının olmaması... ...çünkü kontenjanlarda açık oluştuğu zaman... ...yerleştirme puanına göre yerleştirme yapılacak... Ben şimdi yerleştirme puanı nasıl hesaplanacağını elimdeki bilgiye göre okuyorum. Hizmet puanı diyor. Bu ilçe katsayısı ile ilçede çalışılan yılı çarpmış. Yerleştirme puanı da yukarıdaki çarpımla meslekte geçirilen yılı çarparak elde ediliyor. Yani Burada aslında 10-15 yıllık eczacılar ya da 30-40 yıllık eczacılar çok büyük avantajdayken... ...Murat'ın da dediği gibi bir sınıfsal fark oluşmuş oluyor. Senin dediğin son eklemeyle hatta daha önceki ilçelerdeki çalıştığı yıllarda toplanıyor dedin. Bayağı daha da o zaman bir fark oluşacak. Gençlik bu eşitsizliğe karşı nasıl bir reaksiyon oluşturdu? Bizim yine en şey duyduğumuz, endişe duyduğumuz durum buydu zaten. Yani... Sınırlamaya karşı değiliz evet bir şekilde zaten sınırlama olmalı ve gençliğin e, ilk aklına gelen yine emeklilik, eczacılıkta emekliliktir. Hep bunu sorguladılar. Tamam bir e, eczacı yığılması var, eczane yığılması var özellikle. E, biz de destekliyoruz eczane sınırı olsun nüfusa göre. Fakat e, belirli bir yaşın üstüne gelmiş eczacılar veya artık onu nasıl e, hesaplar bilemiyoruz tabi tep e, ilgileniyor bununla. Onla ilgili herhangi bir düzenleme yapmadan bu yasayı işte öğrencilerin çoğu zaten yani yüzde doksanı eczacılık fakültesine eczane açma bilinciyle geliyor. Okullarda da buna yönelik eğitimler veriliyor. Biz de işte derslerdeyken hocalarımız eczane eczacılığını çok önermezlerdi bize. Ama müfredat içerisinde bizi sanayiye veya başka alanlara taşıyacak bir alanlaşma yok. Madem biraz önce yine Murat da değindi, eczacılık e, sayısı olarak az, eczacı sayısı olarak azız ama bir alan yaratılmamış. Madem öyle bir şey, bir şeylerin altyapısını hazırlayıp müfredatı ona göre hazırlasalar, inanın şu yasayı hazırlamaktan çok daha kolay ve çok daha mantıklı olur. Çünkü bu kadar fakülte varken, bu kadar kontenjan artırılmışken, her geçen gün fakülte sayısı artarken siz yüzde doksanı eczane seçme hakkının önüne bir engel... Yani sen bu alana giremezsin diyorsunuz. Yine öğrenci mantığıyla düşüncem ama bizim yine bir defaya mahsus hakkımız var. Ee, bizden sonra gelenler için bu hak tamamıyla ortadan kalkıyor. Ve hiçbir şekilde bu hizmet puanını da göz önüne alırsak hiçbir şekilde şansı bulunmuyor. O zaman işte aklımıza bazı şeyler geliyor artık komple teorilerimi çok düşündüğümüz için mi bilmiyoruz. Çok da mesleğin geleceğini iyiye götürmeyecek düşünceler geliyor. Ama burada ez... hep şöyle bir cevap veriliyor bu soru sorulduğunda. İşte noterlerde de böyle bir sistem var. Ama onlardan galiba biraz daha farklı değil mi Eczacı? Ama şimdi noterler zaten avukat. Yani orada onların başka bir meslek yapma, yani avukatlık yapma şansları da var. Ee, ama Eczacı bizim e, yapabileceğimiz tek alan e, sanayiye giremediysek, kamuya giremediysek... Gerçi şimdi kamuda da e, KPSS, KPSS şartı geldi. Evet. Bu en son KYK ile 663 sayılı. E, bizim başka alanımız kalmıyor. Yani hani e, vardı da biz mi gitmedik evet. gibisinden. Şimdi Ozan bu alanlarla ilgili de bir soru soracağım. Çünkü sizler de eczacık fakültesinde okudunuz. Şimdi sanayi mevcut eğitim durumuna göre bir eczacık fakültesi öğrencisini kabul etmek ister mi? Ya da hastanelerde yeterli... Eczacı istihdamı yaratacak kontenjanlar var mı? Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben eczane stajımı da sanayi stajımı da yapmadım. Direkt eczane stajımı yaptım. Ki ne eczacılığı da yapmıyorum ama e, çok araştırdım şu anda işte öğrencilerle de sürekli bu konuyu konuşuyoruz ayrıca eczacı odasının sanayi eczacıları komisyonu var onlarla da çok tartışıyoruz. Ya okulda aldığımız eğitim aslında hiçbirine e, uymuyor ne eczacı ne eczacına çünkü pratikte bizim aldığımız eğitimle e, pratikte yaptığımız meslek arasında yani her meslekte vardır illaki bir uyumsuzluk var. Çok fazla uyumsuzluk var ben şunu söyleyemem. okulda aldığım eğitimi ben sanayide uygulayabilir miyim ee, staj yapan arkadaşlarıma göre kesinlikle değil çok alakası işte sanayide buna göre bir şey belirlenmemiş kıstas belirlenmemiş ee, yine söylüyorum çalışanlar için değil ama staj yapanlar için bu defa ne oluyor? Bir de şu durum vardı sanayiye bu kadar az ilgi göstermemizin sebeplerinden biri de işte eczaneye kaymamız. Direkt eczane açma fikri aklımızda varken sanayi bize hep biraz işte çalışayım bakayım olmazsa eczaneye dönerim gibi bir algı yer. Onlarda da yine o olduğu için sanayiye yıllardır biz şey veremedik. Böyle bir enerjimizi veremedik sanayiye. Hastane deseniz hastaneler çok daha farklı Hastanede eczacılık yapan yine büyüklerimiz var. Onlarla da bol bol konuşuyoruz. Yine okulda aldığımız eğitimle çok alakası. Yani orada bir eczacılıktan ziyade hastane zinciri içerisinde fazlalık olarak görüldüklerini her defasında söylüyorlar. Olması gereken ama istenmeyen bir meslek grubu. Bunları göz önünde bulundurunca gerçekten yani bu yeni gelenler için çok sıkıntılı bir süreç bekliyor onları. Aslında bu yasa geçerse belki eczacılık sisteminde de bir reform artık gerekiyor diyebiliriz eğitim Mutlaka sisteminde. olmalı zaten. Yani bu olmadığı için biz bunu tartışıyoruz şu anda. Bence biz bu işi tersten yapıyoruz. Yani Hı. biz de eğitim pardon, eğitim sistemimizi de güncelleyip günün koşullarına uyumlu hale getirip işte ne bileyim hastanelerde işte klinik eczacılığı mesela ön plana çıkarıp yani ilacın olduğu her yerde eczacıyı ön plana çıkardıktan sonra ve bunu da programlı bir şekilde yaptıktan sonra bu sınırlama evet yani o, o olmalı aslında. Ama bu şartlarda sadece küçük balığı büyük balığı yem yapıyor yani başka bir şey değil. Geriden gelenler siz ne işiniz var nereden çıktınız hadi gidin işinize. Bu, bu mantıkla hazırlanmış bir şey ve buna da birliğimiz e, ön ayak olduğu için ve hiçbir odadan da destek çıkmadığı için e, bugün e, eczacılık fakültesi öğrencileri ve genç eczacılar yalnızlar. Kendi hallerindeler. Yani, Aslında bayağı da büyük bir nüfus değil mi? Hem genç eczacılar hem öğrenci, öğrenci olanları kattığında ciddi yani, bir nüfustan bahsediyoruz. Şu an fakültede okuyan e, galiba bir... 5000 öğrenci, galiba. Bin öğrenci var galiba 5000 öğrenci var. 5000 de genç eczacı olduğunu düşünürseniz hani şu an Türkiye'de 30 32 bin 33 bin eczacı ben var. Üçte birini oluşturuyor aslında. Hı. Ama hep onlara şöyle söylendi: Siz etkilenmeyeceksiniz, muafsınız. Aslında öyle bir şey yok. Ben şeyi de ekleyeyim de yani burada e, anlatırken karşılıklı konuşurken e, olayları daha çok e, çabuk kavrıyor öğrenciler. Yani. E, bu olmamalı işte en azından hizmet puanı bu şekilde değerlendirilmemeli veya bize bir alan açılmalı veya emeklilik getirilmeli. Sürekli bunları konuşuyoruz karşılıklı ve büyük tepki oluyor. Yalnız genele yaydığımız zaman yani 10 bin eczacı iyi bir sayıdır ve bu şekilde anlat da ...gerçekten iyi bir tepki almamız lazım. Ben başından beri çok istediğim tepkiyi yakalayamadım diyorum ya... ...aslında biraz da şöyle... ...şimdi her eylemde, her tepkide... ...işte yapılan sağlıkla ilgili değişimlerde... ...hep İstanbul Eczacı Odası tavrını koymuştur. Çok net koymuştur. O da e, öğrenciler arasında büyük bir güven oluşturmuştur. Şimdi bunda e, o da yasayı desteklediği için... Öğrencilerde de şöyle bir durum var yani İstanbul Eczacı Odası bir şey demiyorsa ben İstanbul Eczacı Odası'nın tavrına göre hareket ederim dediği için çok da e, şey araştırmıyorlar. İşte bizi zaten e, muaf tutuyor bu yasa. E, odada ses çıkarmadığına göre demek ki iyi bir şey. Aslında bir yandan iyi bir yandan bizim için e, anlatması zor bir durum bu. E, onlar açısından nasıl değerlendirilir şu anda bilmiyorum ama gençler açısından... E, Sürekli konuşmak ve insanlara bunu anlatmakla elde edebileceğimiz bir şey var. Ee, potansiyelimiz var. Şu anda onu kullanmaya çalışıyoruz. Çok Bir de şöyle bir dezavantajımız vardı. Zamanımız çok kısıtlıydı. Yani bu yasa ne zaman gündeme geldi? İşte... Bir buçuk. Ay önce sadece bir geleceğin e hali de bir e, domaç domaçın söylemiyle kürsüyü. ortaya çıktı. Hı hı. Daha sonra işte yasa gündeme geldi işte onu okuduk değerlendirdik farkına vardık derken bir anda süre geçip gitti ama ona rağmen gayet iyi sayınız şu anda tepkimiz hızla büyüyor. Güzel bu tepkinin bir şey. galiba birleştiği yerde 6197'den muaf değil mağduruz diye Facebook'ta bir grup, grup var. Tabii. Ve bu grup üzerinden paylaşımlar ve etkinlikler yürüyor. Bunu da duyuralım. Ee, yine ben bir şey anlatacağım. Şimdi geçen sınıftaydık e, Cuma günü. Arkadaşlarımın, arkadaşlarımdan bir tanesi ki maddi durumu oldukça iyi olduğunu bildiğim yakın bir arkadaşım. Şunu sordu hocaya. Peki dedi eczane e, devir alacak olanlar. Kontenjan sınırlanmasına tabi tutuluyorlar mı dedi. Ben bir an için şöyle düşündüm. Hani herhalde tutulmuyorlar. O zaman benim için sorun yok diye düşünecek dedim. Çünkü hani maddi durumu iyi nasıl olsa. Ama sonrasında şunu sordu. Bu ne kadar eşitsiz bir şey dedi. Ben de helal olsun sana dedim. <gülüyor> ben de nitekim böyle düşünüyorum. O zaman burada şöyle bir mantık oluşuyor yani. Parayı basar, istediğim yerde eczanemi açarım... Durumu ise kontenjan at sınırlamasında atlarım, doğru mu? Şimdi yasadan <gülüyor> anlaşılan di yani yönetmelikte çünkü altı ay içinde buna e bağlı yönetmelikte de bir değişiklik de yapacak bazı şeyler daha da netleştirecek. ama bu yasada e devralmaya ilişkin bir kısıtlama görünmüyor ama e devredebilmek e bir defa e şöyle bir şey belki düşünmüş olabilir Türkiye izacileri birliği şimdi. Az önce emeklilikten bahsetti olacak Aslında eczacı emekliliği... ...hani bu Bağkur emekliliğini... E, ...kastetmiyorum. 700 lira gibi bir... ...para geliyor galiba oradan. Ki e, birçok eczacı için... ...birçok insan için... ...çok da yeterli bir miktar değil... ...bu hayatını devam ettirebilmek için. O yüzden birçok eczacımız... ...eczanesinde ölüyor aslında. Bu da çok içler acısı bir durum. Türk Eczacıları Birliği'nin aslında... ...böyle bir görevi var. Yani... ...Türk Eczacıları Birliği yardımlaşma sandığı yönetmeliği diye bir şey var. Bunun işte 98'de bir bent ekleniyor 11. maddeye. İşte Türk Eczacıları Birliği eczacılığın emeklilik işlerini yürütmekle görevlidir gibisinden bir madde. Ama bu hala uygulanmış değil. Ben inanıyorum ki birçok eczacımız özellikle genç eczacılar... ...böyle bir şey hayata geçerse yani bu yardımlaşma sandığını daha çok destek olmaya da razı olur gelirler ama böyle bir şey yok ha bunun yerine ne var e şimdi sınırlama geldi oradaki eczanelerin devir fiyatları yükseldi başka eczane gelemeyecek çünkü... Ee, o yüksek devir parasını belki de emekli e, ikramiyesi olarak düşünmüştü olabilir Türk eczacıları birliği, hiç bilmiyorum ama buradan o anlam çıkıyor açıkçası. Yani e, güneşi balçıkla sıvamak gibi bir şey bu aslında. Yani eczacıların emekliliği de yine gençlerin sayesinde olacak. Tabi. O da her gencin değil tabi biraz daha <gülüyor> maddi durumu iyi olanlar sayesinde. Peki şimdi bir de bizden sonra yani 2013'ten sonra girecek olanlarla ilgili de şunu konuşalım. Onlara bir yıllık zorunlu staj getiriliyor eğitimleri bittikten sonra. Bu da kafada şöyle e, soruları beraberinde getiriyor. Yani evet bir yıl daha öğrensinler bunun ne gibi bir kötü bir yanı olabilir. Daha tecrübeli çıksınlar doğru ama pratikte e, bunun bir kazancı olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü e, yasada diyor ki asgari ücretin bir buçuk katı maaş alma zorunlulukları var en azından diyor. Ama şu an zaten eczacıların durumu ortada ki kaldı ki iyi eczacılarda neden böyle bir ekstra harcama içerisine girsin ki onların bir zorunluluğu da yok stajyer almak gibi ama öğrencilerin staj yapma zorunluluğu var. Böyle bir çıkmaz var bu da şuna dönüşür mü acaba hani babam sigorta paramı ödesin ben maaş almayayım bir sene gittim gitmedim gibi yapayım o bir seneyi atlatayım. Olabilir yani birçok sorun ortada hala yani <gülüyor> bu zorunlu staj. Ee, ...ne kadar e, pratikte işe yarayacak ha... Ee, ...daha çok pratik yapmak tabii ki e, iyi bir şey... ...çünkü birçok yeni açan, eczane açan arkadaşlarımız... ...sudan çıkmış balık gibi e, açıyorlar eczanelerini... ...ve bir süre sonra da e, batabiliyorlar benim... <gülüyor> ...bazı arkadaşlarım da gördüm ben bunu ama... ...tabii bunun e, 5 artı bir'e dönüştürülmesi ne kadar doğru bilmiyorum... ...eczacılık eğitimi zaten 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı... Bunun içine yedirilebilirdi bu bir yıllık staj belki. Ama toptan yani tek bir noktadan düşünmemek lazım. Yani genel bir reform aslında bizim istediğimiz. Yani eczacılık eğitiminde de bu olmalı. İşte staj tamam bir yıl staj da yapılabilir. Problem değil ama bu stajlarda nasıl düzenlenecek? İşte çocuk mezun olmuş okuldan kapı kapı dolaşıp ...beni yardımcı eczacı olarak çalıştırır mısın diyecek... ...ya da senin az önce verdiğin metin örnekteki işte... ...o primi ödesin de gerisini istemiyorum ama dönüşecek... ...hiç belli değil. Bunlar şu an bir soru işareti olarak ortada. Aslında yani çok da rahat tahmin yapılabilir bunlarda... ...çünkü ben bu eczacılık fakültelerinin beş seneye çıktığı zamanın... ...ilk öğrencisiyim, 2005 girişliyim... ...ve stajda... Ee... Zorunlu olduğu için stajımızın İstanbul ili içerisinde. Çünkü herkes kendi fakül e fakültesinin bulunduğu ilde staj yapmak zorunda. O zaman şöyle bir durum ortaya çıktı. Her eczacı almak istemedi öğrenci, stajyer öğrenci. İşte öğrenci maddi durumdan dolayı uzak yerlere gitmek istemedi derken inanılmaz zorluk çektik. Fakat şimdi burada hem asgari ücretin bir buçuk katı maaş almayı talep edecek öğrenci öğrenci için zorunlu, eczacı için zorunlu değil. yani o arada binali bir TL olduğunu da <gülüyor> Yani Hiçbir eczacı e, zannetmiyorum ki çok rahat bir şekilde e, zorunlu olarak yardımcı eczacı çalışmadığıca e, gönüllü olarak çalıştırmayacaktır. E, tabii yani sonuçta eczane e, yani ilaç sektöründe eczacıların payına düşen e, dilimde ...küçülüyor. Yani böyle bir ortamda siz... ...ezdacıdan... E ...daha çok... E ...maddi... E işte ...ezdacı çalıştırma yönünde... E ...zorunlu tutamazsınız yani. Sonuçta onlar da en düşüğünden... E ...her şeyi halletmeye çalışacaktır yani. Aslında şöyle bir... ...geçen toplantı esnasında... ...arkadaşımızın söylediği bir söz... ...aklıma geldi bunları konuşunca... <gülüyor> Demişti ki mevcut iktidar e, sen dedin ya pay azalıyor eczacılara düşen diye mevcut iktidar ilaç fiyatlarını düşürtebiliyor büyük Hı. firmalara. Yani bu kadar etkili e, olduğunu düşünürsek bunu bile yapabiliyorsa o zaman neden mevcut sanayideki firmalara eczacı alma zorunluluğu getirmiyor bu istihdamı sağlamıyor? Şu anda işine gelmiyordur mevcut hükümetin. Direkt o aklıma geldi. Çünkü ilaç fiyatlarını e, düşürürken kimi hedefliyor? Halkı hedefliyor. İşte biz ilaç fiyatlarını yüzde seksen ucuzlattık, e, fiyatlarını indirdik derken bunun aslında kim yaptı? Yine e, yani çoğu tabi eczacının <gülüyor> e, sıkıntısı olarak e, bizim karşımıza çıktı. İşte yine halkı eczaneye karşı biraz daha ön yargılı bakmasını sağladı böylece. Yani şu anda hükümetin mevcut hükümetin sanayide eczacı istihdam etmek zorundasın diye bir baskısı herhangi bir şey içermiyor yani bir beklenti içermiyor. Bunu samimi değil çünkü. Şimdi bütün bu konuştuklarımızı düşünelim ve yasayı da düşünelim. Bu değişimler böyle sınırlı kalsa dahi. Eczacının ucuz iş gücü olma gibi ileride bir durumu ortaya çıkmıyor mu? Tabii ki çıkıyor Yani sonuçta şimdi sanayiye neden Dedin ki sanayide neden hani biz eczacı istihdam etme kotası yok Ama eczane açmada haklarda bir sınırlama var e Bu senin sorunun aslında cevabı veriyor çünkü buradan aslında bunun eczacının emeğini ucuzlatmaya yönelik yapılmış bir hareket ve aynı zamanda da geriden gelen eczacıları da bir yerlerde iyi kötü istihdam etmeye yönelik bir hareket olduğunu görüyoruz ki bu istihdam alanı da ne sanayi ne kamu ne başka bir yer yalnızca eczanelerin kendi içinde serbest eczane e, piyasası içinde e, oluşacak bir istihdam. Bu belli bir süre sonra o zaman zincir mantığını hazırlıyor gibi düşünebilir miyiz? E, sonuçta e, bir alışkanlık yaratacak. Yani eczacıları e, ucuz çalışmaya alıştıracak. Ha ikinci eczacılık geliyor. Bir de yardımcı eczacılık var. Bu ikisi farklı kavramlar. Bunu bir açabilir miyiz? Şimdi ikinci eczacı, yardımcı eczacı ne de çünkü gençlerin Merak ettiği ve ileride gençlerin bu mesleği seçerken düşüneceği kavramlar olacak bunlar. Nedir bu ikisi arasındaki fark? Yardımcı eczacılık 2013'te fakülteye girecek öğrencilerin yapması gereken bir şey. Ee, bir yıl bir eczanede zorunlu olarak yardımcı eczacılık yapacaklar. Beş yıl okuduktan sonra. Bu yardımcı eczacılık ücreti de 1051 e, TL, asgari ücretin bir buçuk katı. İkinci eczacılık da e, reçete sayısı ve veya... Ciro'ya göre e, eczanelerin e, ikinci bir eczacı çalıştırması gerekecek. Bu da yönetmelikle e, belirlenecek. Şu an e, kriterleri belli değil. Yani ne olacak? İşte diyecek ki işte e, reçete sayı, sayın senin işte beş binin üzerindeyse ikinci bir eczacı alacaksın. Ya da ayda 100 bin TL'nin üzerinde ciro yapıyorsan... İkinci eczacı alacaksın ya da işte hem 3000 bin reçete hem de işte 80 bin TL ciro hani karma bir şey de yapabilir bilmiyorum ikisini de kullanabilir. Yani çok kazanıyorsan ikinci eczacı yanına alacaksın diyor bu ikinci eczacılık bunu bu ayrımı da böylece belirtelim. Peki bir şey soracağım şimdi sanayide hastanede ya da kamuda yer bulamamış. ...açmayı düşündüğü ya da açmaya... ...olanaklı olduğu yerlerde de... ...kontenjanı dolmuş bir öğrenci ne yapacak? Ee, şöyle... ...şimdi ikinci eczacı olarak... E, çalışı, eczane ...eczacı çalıştırması gereken eczaneler... Çok öyle, ...ama, ama çok fazla değildir. Hani İstanbul için... ...hani 5000 eczane varsa İstanbul'da... ...bunun işte 200'ü, 300'ü... ...hadi olsun 500'ü... ...yani onda biri kadar... Ee, ne yapacaklar? Bence bir nevi bugün eczane teknisyenlerinin yaptığı işi devralacaklar bana kalırsa. Yani şu verileri de ben söyleyeyim. Şimdi bir protokol vardı. Türkiye Eczacıları Birliği Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında eczane teknisyenleri... Eczane teknisyenlerine e, sertifika verilmesine yönelik eğitimler düzenleniyordu. E, ve e, buradan da e, pratikte eczanede e, çalışan e, teknisyenlere Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği zorunluluk nedeniyle sertifika veriliyordu. Ve bu şekilde bu iş sağlanıyordu. Ama 2010 yılı Aralık ayından beri bu protokol e, yok çünkü süresi bitti. Yeni bir protokol imzalanmadı. Böyle bir sıkıntı var. Ha, 2009'dan itibaren eczane hizmetleri bölümü açıldı. 7 ya da 8, 8 tane üniversitede zannedersem. 2 yıllık bir bölüm ön lisans programı e, ve buradaki kontenjan 450 bugün itibariyle. Şimdi 5 yıllık bir fakülteyi 1509 tane eczacı alıyorsunuz. İki yıllık bir fakülteye 450 tane teknisyen alıyorsunuz. ...uranlarsanız... iki yıl, beş yıl, iki buçukla çarpın onu 1125 eder. Şimdi eczacı sayısından aynı sürede eczacı sayısından az teknisyeni siz e, alana sokuyorsunuz aslında. Bir boşluk oluşuyor. Bir boşluk oluşuyor. E, bugün zaten e, bir eczaneye en az iki tane yardımcı eleman düşer. Çalıştırmak zorundasınız. En az iki tane. E o boşlukta muhtemelen eczacı olacak. Başka bu Yani bu iki kere iki dört bence. Bu, e, başka yapacak bir şey yok burada eczacının. Olca şimdi sana döneceğim hemen. E, diyelim ki bu yasa çıktı. Yani çıkana kadar büyük bir tepki göstereceğinizi e, biliyoruz. Takip ediyorum ama ben de içindeyim. E, çıktıktan sonra da tepkiler devam edecek mi? Hak mücadelesi devam edecek mi? Bu hafta meclisten geçecek. Çocuklar. E, Zaten 14 Mayıs'ta resmi gazetede yayınlanacak şekilde e, ayarladılar diye düşünüyorduk biz de. Yani yasanın genel taslağı böyle olduğu için artık bu saatten sonra belki buna müdahale edemeyiz. Ama bizim tepkimiz her alanda olduğu gibi bunda da devam edecek kazanım alana kadar. Çünkü yönetmelik henüz oluşturulmadı. Belki ona bir e, katkımız dokunur diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii hukuki olarak da... E, bütün olanaklarımızı kullanmayı düşünüyoruz. Gençlerle birlikte tepkimiz yani dediğim gibi zamanımız çok kısa olduğu için her an böyle az sayıyla basit bir şey de yapmak istemiyoruz. Daha orijinal bir fikirle daha ses getirecek bir şeyler yapmak derdindeyiz. Bu da biraz zaman alıyor tabi. Ama güzel bir şey çıkacak ortaya. Hem öğrencilerle hem de yeni mezun olan bizim gibi arkadaşlarımızla onlardan tepki çok çok büyük. Bir de Gerçekten eczane açmak biraz daha farklı. Şimdi ben aklıma gelen şeyi de söyleyeceğim. Biraz önce hep olasılıktan bahsettik. Şimdi var birkaç tane uzun süredir eczane arayan arkadaşım. Ve bu yasa geçtikten sonra artık bir şansı da kal Yani tek bir şansını iyi bir yerde kullanmak için daha çok yıpranacak. İyi bir yerde açamadığı zaman yani o beklentisine göre artık herkesin farklıdır. O zaman daha bir ee, zorlukla mücadele edecek. Yani bu bir bakıma... Hem mesleki olarak hem de insan olarak insan gerçekten özgüvenini zedeleyen bir durum. Yani yeni eczacılara bu kadar yıpratacak bu kadar e, mücadele gerektirecek bir alandan ziyade daha bilgi içerikli eğitimimiz. Çünkü 5 sene oldu zaten mücadele ediyoruz eğitimde de güncellenmiyor tamam birçok sıkıntı yaşanıyor ama e, yani eczane eczacılığın bu hizmet puanıydı yerleştirme puanıydı tamamen eczaneyle. ...alakalı olması... ...eğitimin bir tarafa bırakılması... ...insan ilişkilerinin bir tarafa bırakılıp da... ...sadece bunun değerlendirilmesi... ...açıkçası gençlere yapılmış... ...bence en büyük haksızlık. Bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum... Ee, ...eczacı örgütleri... ...eczacı meslek örgütleri... ...özellikle <gülüyor> Türkiye'deki... ...birçok meslek örgütünün... ...Gıpta ile baktığı bir örgüt... ...örgüt modeliydi aslında... ...çünkü herhangi bir olumsuzlukta, herhangi bir hak kaybına karşı çok çabuk bir biçimde örgütlenirlerdi ve tepkilerini ortaya koyup istediklerini alırlardı. İşte bu 74'te de böyle oldu. ilk izanı kapama eleminde, işte 2002 Ocak ayındaki işte Osman Durmuş'un işte o kar düşürmesi, iskontoyu değiştirmesinde de böyle olmuştu. 2008'de de böyle oldu ortaklık eczacı ortaklığı getirilirken 2009'da en son eczane kapattık ve bunların hepsini çok başarılı bir biçimde yürüttük. Ama e, yarın eczacılık mesleğinde parçalı bir yapı oluştuğu zaman yani e, imtiyazlı bir grup ve e, hakları kısıtlanmış e, uç gruplar oluşturulduğu zaman bu örgütlülüğü sağlamak kolay olmayacak. Ve eczacılık fakültelerinin puanının düşmesiyle de belki de mesleki saygınlıkta da buna olumsuz etkileri olacak. Şimdi biz sadece burada aslında pardon, eczacı, genç eczacıların, öğrencilerin haklarını aslında savunmuyoruz. Biz burada eczacılık mesleğini geleceğe götürecek önlemleri almaya çalışıyoruz. Yani bizim bütün mücadelemiz bu mesleğe sahip çıkmak adına ama... Bugün aynı özveriyi ben büyüklerimizden göremiyorum açıkçası. Yani adeta bizi e, istenmeyen, istenmeyerek doğmuş çocuk gibi e, cami avlusuna bırakıyorlar ve e, ne haliniz varsa görünüyorlar. Bunun açıklaması budur bence. Ben e, çok da e, olumlu olduğunu düşünmüyorum. Hatta bazılarına kalsa... Fakültede okuyan öğrencileri bile kısıtlamaya tabi tutacaklar. Aslında eczacılar açısından baktığında onlar da şöyle düşünüyor. Yani biz de sizle aynı durumdayız. Evet. Ama şöyle bir şey var. Mesela pek çoğu aslında bir anda bulundukları yere gelmediler. Daha önce bir yerlerde açtılar, tutunamayıp başka yere geçtiler. Ya da daha iyi bir yer bulduklarında geçtiler. Ve şu an mevcut konumlarını en sonunda elde ettiler. Bizim öyle bir şansımız olmayacak. Yani biz tek atışta ya doğru hedefe... Vuracağız evet. ya da vuramayıp ya gideceğiz. Sanki böyle güçsüzün alandan silinmesi gibi bir durum söz konusu. Evet bunu çok sık eczacılarla şey konuşurken büyüklerimizde yani bize bir haksızlık yapıldı tartışmasına girdiğimizde. Direkt gelen tepki bu şekilde ya burada sadece siz etkilenmiyorsunuz işte şu anda e, 40 senek eczacısı olan için de aynı durum söz konusu benim için de aynı durum söz konusu ama öyle değil e, ya yani güçsüz Evet e, biraz daha e, orta seviyenin altında olan eczaneler e, Belki bu süreçten silinecek öğrenciler bu alana giremeyecek ama e, maddi olarak e, Tatmin edici olan eczaneler için bir sorun yok. Onlar kendi varlıklarını devam ettirebilecekler. Ama düşük seviyede olan eczaneler alandan silinecek tabii bizlerle beraber. Açıkçası benim aklımda şu noktayı almıyor. Biz diyoruz ki şu anki eğitim sistemi sanayiye gitmeye elverişli değil. İşte hastanede, kamuda istihdam yok. Eczane yolda kapanırsa bir insan neden eczacık fakültesini seçsin? Niye okusun ki o kadar zorlu bir eğitimi 6 yıl boyunca? 5 artı 1 diyelim hatta hazırlıkla belki 7 yıla çıkabilecek bir eğitimi. Onun da kalitesi artık tartışılacak ki. Yani belki de öyle bir noktaya gelecek ki belki de açık öğretim okumayacak gidecek eczacılık okuyacak diplomasıyla da Aa, bir yerde giderim bir eczane açarım. Tarzı belki gençler mi girecek bilmiyorum her şey olabilir yani. Derin bir sessizlik oluştu sorudan sonra <gülüyor> <gülüyor> bir belirsizlik hakim galiba. Peki şunu konuşalım biraz <gülüyor> da. Uzun vadede aslında baştan beri konuştuğumuz şeyleri bir toparlayalım. Uzun vadede bu değişim ne gibi etkiler doğuracak? Mezun bizden, bizlerden sonra girecekler ne durumda olacak? Eczacık fakültesi puanları nasıl değişecek? Mesleğin saygınlığı nereye gidecek? Genel bir değerlendirme alalım. Bence en büyük ayrım yaş konusunda olacak işte. Sen yaşlısın, ben gencim. Sen daha rahat e, istediğin yere yerleşebilirsin. E, ben yıllarca beklemek zorundayım. İşte öğretmenlikte vesaire olduğu gibi yıllarca orada burada çalışıp en sonunda belki bir ilçeye gelebileceğim tarzı şeyler olacak. E, ya onun haricinde e, zaten Sonradan, 2013'ten sonra gelecek olanlar zaten apayrı. Onlar, orada bir kopma var yani. Keskin bir <gülüyor> ayrım var orada. Onlar çok farklı bakacak. Yani kimin, işte diyecek ki öğrenci. Ya ben o kadar çalıştım, çabaladım. Eczacılık fakültesini kazandım. İşte ben girdiğimde puanı şu kadardı. Ama başka bir çocuk girerken... E, bu kadar bir kadar çaba göstermeyecek ama o da e, girecek ha hakkı daha az olacak ama bu arkadaş mesela sınırlamayı takılmayan bir bölgede ol, e, eczane açmayı planlıyorsa o zaman onun için sorun olmayacak bu yani. Peki e, bir diğer son kaygıyla da noktalayalım isterseniz bu değişimler, Bunlarla sınırlı kalacak mı yoksa bir gecede böyle ansızın değişimleri olabilir? <gülüyor> Neden olmasın olabilirim? her şey bir gecede oluyor biliyorsunuz kanun hükmünde kararnameler birkaç ay öncesine kadar çok da güzel çıkıyordu. Sağlık Bakanlığı'nın yapısı zaten baştan aşağı değişti. İlaç ve tıbbi cihaz kurumu kuruldu. İşte kamu hastane birlikleri kuruldu. Has, özel, kamu hastaneleri, sağlık bakanlığı hastaneleri özer, özerk bir yapıya e, kavuşuyor. Ve bunlar da e, doktor olmayan, mesleğin içinden olmayan insanlar tarafından yönetilebiliyor. <gülüyor> aynı şey bugün mesela şehir tiyatrolarında da söz konusu. Mantık aynı yani. O yüzden e, alıştık biz buna. bunu e, Bizi de onlar... ...çok da güzel bir şekilde alıştırıyorlar açıkçası ama biz bu dayatmayı kabul etmiyoruz. Şimdi şehir tiyatroları dedin, ee, şehir tiyatroları da uzun bir süredir eylemde, eylemlik sürecinde... ...çünkü onlar da yok edilmeye çalışılıyor, özgür sanatın üzerine baskıcı siyaset hakim olmaya çalışıyor. Evet, her alanda olduğu gibi ee, bizde de bu yapılacak ama benim aklıma sanki daha farklı bir şey geliyor yani... Bir anda e, yasanın içerisine farklı bir şey getirmeyecekler sanki. Murat da dedi ya alıştıra alıştıra. Yani şöyle bir plan senaryo geliyor aklıma ne kadar gerçekçi bilemiyorum. Şimdi bu ortaklık yasasını çok fazla gündeme getirdi. Artık şeyler de dışarıdaki e, vatandaş da e, buna hakim. Yani arada sırada bir telefon konuşmalarından hmm. rastlıyoruz. İşte bir şey sinirlendiği zaman diyor inşallah ortaklık gelir de işte eczaneleri marketler alır. Ortaklık tabii bilmiyorlar onlar da inşallah marketlere gider e, ilaçlar. Bu şekilde bir bizim tepkimiz olduğunu biliyor. Bence e, yasaya böyle bir şey gelmeyecek ama... ...programın başından sonuna kadar konuştuğumuz o eczacının ucuz iş gücü olma durumu biraz da buraya getirecek. Yani e, sınıf farkı yaratılacak eczacılar arasında. İşte e, iyi eczacı maddi açıdan daha iyi bir yere gelecek. İşte bir sürü işsiz eczacı olacak. E bu defa ne olacak? Bir alan daralması olduğu için e, böyle bir zincirleşme modeline sanki adım atacağız ve... Örgütlülüğümüz de artık kendi içerisinde e, güç kaybedeceğinden dolayı bu defa otuz bin kişi olarak orada olmayacağız belki işte mevcut eczacı sayısı yirmi ise o zaman yirmi bin kişiye karşı bir 50 binlik e, işte biz zincir eczaneleri istiyoruz diye bir güruh bunları söyleyecek. Bilmiyorum aklıma böyle bir senaryo geldi. O yüzden bu tarafa doğru bir şey olup işte şehir tiyatroları nasıl özelleştirdiyse... ...eczaneleri de zincir anlamında, market anlamında sanki bu şekilde özelleştirecek... ...ve arkasında işsiz eczacılar olacak şekilde bir güç sağlayarak bunu yapacak. Benim aklıma gelen bu. Bence de en önemlisi hani ekonomik yönünden çok örgütsel bütünlüğün bütünlülüğümüzün bozulması ha, belki tamam market zincir vesaire o tarz bir şey bugünkü yasada söz konusu değil ama çok iyi hatırlıyorum 2009-27 Aralık Hatta müsiyat toplantısında Samsun'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan işte eczanelerde e, şey e, ilaçları eczane dışına çıkaracağız işte market Amerika'daki gibi market eczanelerin ...hazırlığını yapıyoruz demişti açık açık. Yani bu öyle sandığımız kadar da olasılık dışı bir şey değil. Kolay da vazgeçmeyecekler her dönem çünkü üstüne basa basa bunu söyleyip de bir anda unutacaklarını zannetmiyorum. E tabii yani bugün ekonomik olarak zaten eczacı çok yıprandı bir de üstüne bu geliyor. Örgütsel bütünlüğümüz de gittiği zaman e, bence artık e, pek de e, dayanacak bir e, noktamız olmayacak yani. Peki benim aklıma şu soru geliyor... İlaç hakikaten yani zor bir iş uğraşması hem e, emek isteyen bir iş hem riskli bir iş böyle hem de çok artık kazandıran bir işte de değil. Neden bu sektöre illa girme isteği bir türlü bitmiyor? Şimdi kazandırmıyor olabilir ama o sektöre e, hakim olan e, taraflar değiştiğinde o zaman çok da kazandırabilir. Bugün e, biliyorsun OTC'de bir artış var birçok ilaç geri ödeme listesinden çıkıyor. İleride e, bu sayı çoğalır. E, farklı yerlerde satıldığı zaman e, reçetesiz ilaçta reklamın dönü açıldı zaten. Hı hı. Aslında bunları bir alt alta yazdığımızda topladığımızda e, tablo aslında çok net. Yani markete, zincire doğru bir hazırlık var. Bugün, belki yarın, belki daha sonra ama e, zaten ekonomik gücümüzü kaybetmişken işte bu sınıfsal ayrılıklar yaratılırken e, örgütsel e, bütünlüğümüz bozulurken saygınlığımız zedelenecekken e, bunları da yan yana koyduğumuz zaman gidişatı hani a, algılayamamak e, çok da zor değil. zor değil tabii ki. Aslında çok varsayımsal konuşuyormuşuz gibi geliyor olabilir dinleyenlere ama bilimde bize hep şu öğretir yani neden sonuç ilişkisi vardır biz nedenleri topladığımızda hakikaten sonuç... Gidiyor yani zincir meselesine gidiyor. Peki diyelim ki zincir oldu. Eczacılar dayanabilir mi? Ya da mevcut eczacıların ne kadarı bu e, duruma dayanabilir? Ayakta kalabilir? E, çok e, bilinen bir örnek var. Nasıl ki e, bakkal süpermarkete karşı dayanamadı. Eczacı da ona karşı dayanamayacak tabii ki. Yani piyasayı ele geçirene kadar e, alacak. E, istediği yüksek fiyattan da alacak belki. Ama ondan sonra kendi piyasaya hakim olduğunda... Her şey e, onların istediği gibi yürüyecek. Yani dünyanın birçok yerinde de bu böyle oldu. Bugüne kadar. Ama gerçek bu yani. <gülüyor> yani bir tek bir de bizim başımıza gelen bir şey de değil bu e, sektör anlamında. Yani işte ze, mesleğin etikliğini itibarını zedeleyerek e, orta işte insanların çok fazla işte saygı duymayacağı bir alan yaratıp onun üzerinden şekillendiriyorlar. Yani Türkiye'de her şey her meslek gerçekten kendi işte mezunlarının istediği şekilde gerçekleşse de bir tek eczacılık fakültesinde bu olsa tamam belki çok abartıyoruz diyeceğim ama Gerçekten tüm meslek gruplarında yaşanan bu işte öğretmenler aynı şeyi yaşadı, doktorlar aynı şeyi yaşıyor. E biz de bunları görüyoruz, söylüyoruz. Çok da zor değil bunları yapmak alt alta yazıp da o yolun nereye gideceğini çok net görebiliyoruz. O yüzden ben abarttığımızı hiç düşünmüyorum. İşte bastıra bastıra sürekli işte itibar zedeleyerek işte halkı eczanelere, doktorlara karşı kışkırtarak... Bir şey yapılmaya çalışılıyor. Yani burada iyi niyetli olmanın gerçekten hiçbir e, getirisi yok bize. Gerçekçi olup önümüzü görüp ona göre hareket etmemiz lazım. Yani şu anda bu yasanın tamam e, güzel yanları var. Evet işte e, sınırlama getirildi şu getirildi işte daha da belki daha farklılıklar yapılacaktır. İyi anlamda olsa bile ama e, önümüzü görmeden buna e, bu şekilde eğer bir dalış yaparsak. Gerçekten hem yeni mezunlar hem mevcut eczacılar önünü göremeyecek bir hal alabilirler. Endişemiz bu. Yoksa e, yani gençlerle işte yaşlar arasında böyle bir sıkıntı oldu biz buna karşı şöyleyiz değil. En önemlisi mesleğin itibarının zedelenmesi. Çünkü ben gençlik komisyonuyla ilgilendiğim için e, kendi son sözümü bu şekilde tamamlayım. Biz birinci sınıftan mezun olana kadar insanlarda bir meslek bilincini, bir e, oda bilincini oluşturmaya çalışıyoruz. Yaptığımız en önemli şey bu diye düşünüyorum... Ee, ve mesleğin geleceğidir bizim her zaman eylemlerde konu yani eczacılar eczacı eczacı ortaklığını veya işte tahsildar değiliz derken biz hep geleceğin itibarınız zedelenmesinden kaynaklı endişelerimizi dile getirdik. Şimdi de aynı şeyi yapıyoruz biz tamamen eczacılık geleceğinin yok olmasına karşı buradayız gençlerle birlikte. Peki siyasi bir soru sormak istemiyorum ama hakikaten merak da ediyorum o yüzden soracağım sence Murat? Bu mevcut iktidarın özellikle direttiği bir durum mu? Yoksa hani iktidar değişirse bu politikada değişir. Eczacılar tekrar rahata kavuşur mu? Yoksa büyük böyle planlı giden bir şey mi bu? Yani bence sadece <gülüyor> iktidara bağlı bir şey değil. İktidar sadece bunun uygulayıcısı konumunda. Yani o konumdadır. Çünkü baktığınız zaman mesela sağlıkta dönüşüm programı. Belki de 60'lı yıllardan beri konuşuluyor, 90'lardan beri bugünkü şekliyle konuşuluyor ee, ve e, AKP hükümetinin iktidara geldiğinde de e, vücut buldu ve e, sona doğru yaklaşıyor sağlıklı dönüşüm programı. Tabii ki bu sadece bir iktidara bağlı bir şey değil, uygulayıcısıdırlar. Biliyorsunuz iktidara yakın kişilerin de burada pastada bir pay kapma çabası olmuştu. For you'lar bilirsiniz. Debi onlar da hep eczacının tepkisiyle, eczacının örgütlülüğüyle geri püskürtülmüştü. Ama artık o güç zayıflıyor. O zaman şöyle yapalım. Hem tekrar grubu hatırlatalım. Facebook'tan 6197'den Muaf Değil Mağduruz grubundan takip edebilir... ...bizi dinleyen arkadaşlarımız... ...gelişmeleri... E, ...zannedersem siz de mail adreslerinizi verin... ...sizlere de sorularını yöneltebilirler... ...bu konuyla ilgili değil mi? Hı -hı. benimki Benimki muratgumus... ...yani muratgümüş... et gmail.com Ben de yine olcaymese... hotmail.com Sayın dinleyenler... ...bir programın daha sonuna geldik... ...bugün 6197'deki değişmelerin gençliğe ve genç eczacılara, okumakta olan eczacılara ve bizden sonra bu fakülteleri tercih edecek eczacılara ne gibi kazanımları ya da ne gibi götürleri olduğunu konuştuk. Açıkçası benim anladığım kadarıyla durum çok iç açıcı değil. Ama e, belki yönetmeliklerdeki değişimlerle avantajlar sağlanabilir mi bilmiyorum. Ne diyorsunuz? O da sınırlı yani sonuçta kanun yönetmeliğinin üstünde ise ve bazı şeyler net bir şekilde çizildiyse kanunla. Yönetmelikte çok da hareket alanımız geniş değil açıkçası. Ancak e, tabii ki yine de birlikte hareket ettiğimiz zaman e, her şeyin üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu programı genç eczacılara ve okumakta olan arkadaşlarıma e, adamıştım. Özür diliyorum morallerini bozduğum için ama gerçekleri de bilmemiz gerekiyordu. Gelecekte nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Ben sunucunuz Metuniyar, konuklarım Olcay Meşe ve Murat Gümüş'e teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Genç Havan erdi.